Benim sorum bu deniz kabukluları, karides, kalamar bu tür şeylerin hükmüyle ilgili olacaktı ama. Yöneltelim Bunların inşallah hükmü... hocamıza. Yöneltelim inşallah hocamıza. Afiyet diliyoruz Yılmaz Bey. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet değerli hocam. Resulullah Aleyhisselam'a denizde ölen hayvanların etinin yenilip yenilmeyeceğine dair bir rivayet sorulmuş. Yani hükmü nedir Hı. ya Resulallah? Mâ tahurun ve meytetuhâ hillun buyurulmuş. Yani e, deniz suyu temiz. Ne demek? Bununla abdest alabilirsiniz, banyo yapabilirsiniz. E, tabii tuzlu olduğu için içmek belki mümkün olmayabilir. E, meytesi ise yani orada yaşayan hayvanlar ki e, öldüğü zaman bunlardan istifade etmenizde caizdir, helaldir buyuruyor. Bu hadisi şerif. Ve Kur'an-ı Kerim'deki tayyibat ifadeleri, temiz olan şeylerden kast edilen nedir konusunda Hanefi mezhebi burada kast edilen şeyin balık olduğu evet. hükmüne varmışlar. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre deniz ürünlerinden balık dışındaki hayvanların yerilmesi tahrime mekruh kabul edilmiş. Diğer üç mezhepte ise ee, mesela kalamar gibi, efendim, midye gibi, e, midye gibi işte istiridye vs. o tür şeylerin yenilmesinde herhangi bir sakınca olmayacağı söylenmiştir. Ee, Hanefi mezhebinde olan kardeşlerim e, niye dikkat etsinler? Mesela balık yemekle iktifa etmeye çalışsınlar ama diyelim e, işte midye, istiridiye, kalamar Türü şeyler yedikleri takdirde de haram fiil işlemiş olmazlar. Evet.